Şam FM, Şam FM. Türker adı onlar, Türker adı onlar, Türker adı onlar. Persane Fm. Da da da da da da da da da da da da da da da da bu arada Ömer Pekin'le Arena ekibi uzun zamandır yayında olmadığı için... ...ortalık sahtekar ve dolandırıcı kaynamaya başlamıştır. Telefon başına oturan Ömer Pekin inanılmaz bir ihbar telefonu alır. Ay iyi günler ben inanılmaz bir ihbar vermek istiyorum. Buyurun efendi verin alalım ihbarınızı. Ay Ömer Bey oturduğumuz binanın alt katında... ...referandumda kullanılmak üzere sahte hayır oyları basılıyor. Hemen gelin. Demek sahte hayır oy pusulası adresi alalım hanımefendi. Adresi veriyorum. Sisler Bulvarı, Kale Sokak, Çınar Çıkmazı, Akasya çıkmazı. Aldığı ihbar üzerine <gülüyor> harekete geçen Ömer Pekin ve aran <gülüyor> ekibi söz <SOS gülüyor> konusu adrese başkana gider. Başkın sırasında sahte hayır oyu üreticisi... ...ürettiği sahte hayır oy pusulalarını fason bir parti üzerinden piyasaya sürmektedir. <gülüyor> Alo. <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> k l e m e n o ü p r u z mi? <gülüyor> ya hele şükür ya ne uzun parti isminiz var be kardeşim ya. Gelin kısaltalım şunları kardeşim. Alfabedeki bütün sessiz harfleri toplamışsınız. Yani araya iki tane sesli harf atsanız çarkı veleklik on kelimelik kamyon arkası yazısı çıkarıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Baba espri yaptı Gül. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Saatte hayır oy pusulası üreticisi, <gülüyor> konu dışı o kadar konuşmuştur ki, konuyu unutur. Ya konu dışı o kadar konuştum ki konuyu unuttum Vallahi Konu neydi ya? Ha, ha tamam ha. A Alo, ha. Kalemene, o, öperense, sen te, u, ü, ve, ye, partisi. İşte donuz hazır. Ha. O oy pusulaları vardı ya. Oğlum hayır yazanlar ya. Ne demek hiç merak etmeyin. Gerçekten bile daha gerçek ayırt etmek zordur valla. Ula bak ben bile evet oyu verecektim bunları gördüm. Hayır oyu vermeye karar verdim. Yani o kadar yani. Ulan kimseyi <gülüyor> burada basın arena. Ulan anaaa Ahmet yine basıldık. Ahmet bak aa, arena gelmiş. Aa bak Ömer Pekün. Hihihi. <gülüyor> Hoş geldiniz Ömer Pekün. Ne de geldiniz ya. yok keşke haber verseydiniz de kaçardık biz ya. Ahmet, evet. baba kaçacak, babaya kaçacak, delik yatır. Ne yapıyorsunuz burada he? Dıt dıt dıt dı dı. Bu oy pusulaları ne Ne yapıyorsunuz bu oy pusulalarıyla? Hem de üzerinde hayır yazıyor. Dıt dıt dıt dıdı. Ee, şey burada pusula imal ediyoruz. Ee, ha pusula, he, kıbleyi gösteren pusula ihmal ediyoruz. Onları da böyle. <gülüyor> ...secadelere monte ediyoruz. Böylece kıblayı gösteren seccade yapıyoruz. He? Namaz kılacaksanız hemen ben size kıblayı göstereyim. Ahmet Ömer pekine yer gösterdi de namaz kılsın abim Müslüman adım. <gülüyor> sağ ol canım sağol. Ben namazı kılıp geldim. Zaten şu an kerahat vakti. Kerahat vakti de namaz kılınmaz. ...bak daha vakti vaktinde başkılınmayacağını bilmiyorsun... ...bir de pusulalı teccade yapmışım diyorsun ya. Allah Allah, adama bak ya her şeyi biliyorum maşallah. <gülüyor> Ahmet, babaya bir mahal getir da bilmediği yıllardan soralım. Söyleyin bakalım, ne yapıyorsunuz burada? La ya, kübleyi gösteren pusula yapıyoruz diye. Kübleyi gösteren pusulaymış, ya ne pusulası be? Oy pusulası bunlar, oy! Üzerinde de hayır yazıyor. Hem de evet kısımlarını da hayır yapmışsınız, aha! Yani vatandaş evet oyu vermek istese de vermeyecek çünkü oy pusulasında evet yok. Ya ne kadar uyduruyorsun ya. Bir kere aburdan oy pusulasına hayır yazayım, Oy pusulasına hayır kıbleyi gösteren pusulaya evet anlamında. Allah Allah. Yani insanlara kıbleyi gösteren pusula yapmaktan mı yasak? Ne oluyor ya yine 28 Şubat mı geldin ya? Ne oldu olacak tankları da yürütelim. Biliyorsunuz değerli dinleyenler 55 yıllık televizyoncu ve radyocuyum böyle kıvıranı da görmedim. Adam hem suçlu hem güçlü yetmedi bizi 28 Şubatçı olmakla suçladı. Ama yılmıyoruz ve baskın sorulara devam ediyoruz. Demek bunlar kıbleyi gösteren pusula oy pusulası değil yani. Evet kıbleyi gösteren pusula ben yaptım bilmez miyim Allah Dinleyiciler, Allah. Dinleyiciler sahtekar. ...sahteker, sahte, hayır oy pusulalarını... ...kıbleyi gösteren pusula diye yutturmaya çalışıyor. Tabii yer mi Anadolu çocuğu diyoruz. Ve eğer dediği gibiyse... ...o zaman, o zaman bak kardeşim... ...dediğin gibiyse aleti test edelim bakalım. Gerçekten pusulalar kıbleyi mi gösteriyor? Hadi. Hmm, Bunu yapacağı hiç aklıma girmedi. Bu göründüğünden daha akıllı bir adam ya. <gülüyor> Hadi. Ya, yapıyor musun? Hadi bakalım. E, e, e, tutarız. E, tut. Tamam. Tut, tut. Tut bakalım şu pusulayı. E... Kıbleyi gösterecek mi? Evet değerli dünyanlar şu anda... ...bu sahtekarın pusulalarını kıbleye gösterip göstermediğini test edeceğim. Tamam, tut. Hadi tut. Tut, tut, tut, lan, tut lan, tut. Senden mi korkacağım? Aha, aha tuttum. Bak bakalım kıble ne tarafa? Aha, kıble bu taraf. Bu taraf mı? Lan bu taraf kuzey be, kıble güneyde olur, güneyde. Öyle mi? <gülüyor> He, sanıyorum pusular rüzgardan döndü. Bir daha bakalım. Aha, aha, işte kıble bu taraf. Bu tarafta doğu. Doğum mi? Eee ya madem gıbleyi biliyorsun ne diye bizi uğraştırıyorsun Ömer peki ya senin yaptığında işte Vallahi valla darılırım. Evet dinleyenler işte sahte hayır oy pusulası üreticisi iyice köşeye sıkıştı. Şimdi yanımızdaki yüksek seçim kurulu uzmanımıza dönüyoruz ve soruyoruz sayın uzmanımız bu oy pusulası sahte mi değil mi benim? Şimdi Ömer Bey öncelikle e, referandumun memleketimize, demokrasimize evetler getirmesini temenni ediyor. Sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Tamam, Allah razı olsun. Estağfurullah sizden de. Bir oy pusulasının sahte olup olmadığını anlamak için... ...anlamak için... ...oy pusulasını turnusol kağıdına batırdığımızsa ...oy pusulası... Ee, morum tırak renk alıyorsa o Sahtedir ya, ya kardeşim ya, ya millet oy vermeye giderken Tunusol kağıdını nereden bulsun ya Yanında mı götürsün Tunusol kağıdını Ya Tunusol kağıdını kaç kişi bilir Allah aşkına ya Valla ben bilimsel olarak konuşuyorum Bilim deneydir Deneyse neşlen olmayı gerektirir Neşlellikse Seküler olmaktan geçer Ayy nesnel seküler, ya çıldıracağım ya. Oy ya, nereden buldun bu adamı? Vallahi bana da böyle bir uyuz gibi kaşıntı geldi ya. Ya tamam kardeşim, milleti böyle şey etmeyin, kafasını bulandırmayın. Ben, ben devlet millet adına itiraf ediyorum. Ha bunlar sahte oy pusulasıdır. Ahmet babaya kelepçe götür, baba hapse girecek galiba. <gülüyor> <gülüyor> Ömer Bey, bilimin gücü. <gülüyor> ya, ne gücü be, adam kendi itiraf etti be. Ben olmasam biraz zor itiraf ederdim. <gülüyor> <gülüyor> evet, Ömer Pekin'le Aran ekibinin ısrarlı takipleri sonuç vermiş ve gözü dönmüş suçunu kabul etmiştir. Referanduma gölge düşürmek isteyen şer güçlerin heveslerini kursaklarında bırakan Ömer Pekin'le aran ekibi sizlerden gelecek ihbarları beklemek üzere telefonlarının başında olacaktır. <gülüyor> Perişan şimdi yukadar, Perişan efem her gün çift saatlerde yalnızca dünya radyoda. Yazan ben Ömer Pekin oynayanlar, ben Ömer Pekin, Fırat Paşa Yiğit, Fatma Nur, Muslu, teknik yapım ben Ömer Pekin. Aha dinleyin dinleyiciler. Perişan efem, Türkiye radyolar, Türkiye radyolar, Türkiye efem. Perişan efem şimdi yukadar, Perişan efem her gün çift saatlerde yalnızca dünya radyoda. Yazan ben Ömer Pekin oynayanlar, ben Ömer Pekin, Fırat Paşa Yiğit. Teknik yapım ben var Pekin. Ah dinleyin dinleyiciler <gülüyor>